allah e Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İnne hâzel Kur'an Muhakkak ki bu Kur'an yehdi hidayet eder, götürür. Nereye? Lilletihi hiye en doğru olana götürür diyor. Yani bir insan, Şeyh Hulusi'nin de dediği gibi şu Kur'an'ı kulağını vererek allah Teala buyuruyor ya el-kassem' kulağını vererek aklı başında dinlerse okursa Allah'ın izniyle bu Kur'an onu nereye götürecektir? Hidayete en dostluğun yolu götürecektir. Yeter ki insan bu Kur'an'ı ne yapsın? Şöyle kulak versin, taasub'tan, bir yere bağlılıktan, uzaktan okusun. Allah-u Teala'nın ayetlerini okuyup görsün ki orada tevhidi ne yapacak? Hissedecek. Namaz ve zekat. Kur'an-ı Kerim'de birlikte zikredilen en önemli iki ibadet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 Öldürülme korkusuyla adam ne yapabilir? Namaz hı hı. kılabilir. Bu İslam. Makamların en düşü. Ardından ne gelecek? İman gelecek. Allah-u Teala Kur'an'ın diyor ya, قَالَةِ الْاَعْرَابُ عَامَنَّ Hucurat suresinde. Bedeviler, A'râbiler, çölde yaşayanlar ne dediler? İman ettiler. قُلْ لَمْ Onlara de ki henüz ne yapmadınız siz? İman, i̇man et. etmediniz. Evet Müslüman oldunuz. İslam oldunuz. Ama henüz iman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 Değil mi? İnna salateten anil fahşayi, val münker. Namaz fuhşiyetten ama münkerden koru diyor Allah Teala. Eğer koru namazda problem var. Sende de problem var. Tuttuğun oruç seni takma kılmıyorsa oruç tuttuğun ardından sigara yakıyorsan, demek ki problem var. Henüz hala ne yapamadın, olayı çözemedin. Yani orucunu bir şey yapman lazım senin. Yani sen şimdi saat sabahın beşinden akşamın beşine kadar kış besindede. Kendini tutuyorsun. Evden okunuyorsun. Yemeğini yiyorsun. Gidiyorsun. Orucun üzerine İslam bayrağını yakıyorsun. Allah-u Teala dedi ki sizden ve sizden öncekilere sizden öncekilere farz kılındı gibi size de fars kılındı. Umulur ki kurtuluşu erersiniz. Namaz kılıyorsun ama hala harama bakıyorsun. Namaz kılıyorsun yalan söylüyorsun. Demek ki namazda ne var? Problem var. Yani i̇badetler ibadetler kişide takva sakınmak yani şimdi şu yanan sobaya yanından geçerken ne yapıyorsunuz? Sakınarak geçiyorsunuz değil mi? İşte kıldığımız namazda tuttuğumuz oruçta bizlere ne yapması gerekiyor? Sakındırması gerekiyor. Sakınarak. Yani Ömer i̇bn Hattab'dan rivayet oluyor. Takva dikenli bir yolda elbiseni toplayarak yürümendir diyor. Sakınmak. Dikkatli göreceksin. Takva yani bu yolda hayat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 Allah'ın hakkı olarak bir ne vardır? Macip vardır. O da nedir? Heccul beyt. Evin hac edilmesi. Allah'ın evinin hac edilmesi. Hangi şartla? Men istatâ ileyhi sebilâ. Men istatâ ileyhi sebilâ. Yol bulan. Ve men keferâ. Kim küfrederse, kafir olursa. Feinnallâhe ganiyun anil alemin. Tebii çakırar. Allah alemlerden mustağınidir. Allah ganiyidir allah Teala nedir? Nedir Şakir abi Allah-u Teala? Gani. Zengidir. Zengindir. Muhtaç değildir. Mustağıni, mustağınidir. Yani sen küfretmişsin, hacca gelmemişsin. Namaz kılmamışsın, oruç tutmamışsın. Yani Allah-u Teala'ya bir eksiklik vermez. allah Teala'nın Teala'nın bir ismi de gani'dir. Zengindir. Zengin. Evet.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 işleyeceğiz. Önümüzdeki hafta bunun delilini indireceğiz. Vakit kalırsa ihsan mertebesine ne yapacağız? Geleceğiz inşallah. Subhanak Allahumma bihamdik <Sessizlik> eşhedü en la ilahe illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyk.